Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini Men yehdillellahu fela mudille ve men yedlil felaha diyle Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh emabat fînna istiqal haddît-i ve xeyr al-haddi Muhammedin sallallahu alaihi ve şer al-ûmûrû mütesatû ha ve küll mütesetin ve zalale, ve Ahmed bin Hamd el öğrencisi Harp bin İsmail el kirmani Rahimullah'ın es-Sünne kitabından devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta birinci bölümde el-Sünnet belcematin ettiği esasları saymıştı müellif. Biz de onları hızlıca geçmiştik. Ee, buradan itibaren e, iman hakkında bir bölüm diye başlık açıyor müellif. Ve e, zikredilen konuların detaylarını delilleriyle aktarmaya başlıyor buradan itibaren. Ahmet bin Hanbel iman hakkında sorulunca şöyle dedi. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Denildi ki İmanda istisna yapılır mı? Yani inşallah müminim gibi sözlerle istisna yapılır mı? İmam Ahmet evet dedi. Ben dedim ki, imanın sözden ibaret olduğunu iddia eden kimse bir mürci midir? İmam Ahmet evet dedi. Evet, bunu Halal'da es de rivayet etmiştir. Ahmet bin Ambel'den. Burada işte mürciye imanı sözden ibaret görür. işte matur dilere de e, bir gönderme var. Yani onlarda mürci Ebu Hanife ve ona tabi olanlar da hakeza. Çünkü onlar amelleri imandan görmezler. İshak bin Rahiyo Rahimullah iman hakkında sordum. Dedi ki söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Evet. Buna işte yine e, mürciye muhalefet etmiştir. Ehl-i Sünnetin etti bu esassa Matur dilerle hakeza. Yani imanı sadece sözden ibaret görmüşlerdir, ameli katmamışlardır. Yine iman artıp eksilmesini de kabul etmemişlerdir. Alibin Abdullaha, yani Ali Medini Medine Rahimullah, iman hakkındaki görüşün nedir diye sordum. Dedi ki, iman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Yetiştiğimiz alimler bu görüş üzerindeydiler. Yahya bin Abdülhamid Raymullah'a iman hakkında sordum. Dedi ki, yetiştiğim şeyhler, bunlar arasında Şurek, Ebu Lahvas, Hammad bin Zeyd ve Kayısı da zikretti. Onlar şöyle diyorlardı. İman, söz ve ameldir. Ona dedim ki artıp eksilir mi? Evet artar ve eksilir dedi. Abbas bin Azim'den şöyle dediğini işittim. Abdullah bin Davud Rahimallah şöyle derken işitti. İman, söz, amel ve niyettir. Yetiştiğimiz ilim ehli bu görüş üzerindeydiler. Abbas dedi ki, iman, söz, amel ve niyettir. Artar ve eksilir. Ben inşallah müminim diyorum ve bunda tereddüt söz konusu değildir. Yani e, istisnaya, mesela mürce burada inşallah müminim şeklindeki e, bir ifadeyi kabul etmezler. Kesin bir ifadeyle müminim demek görüşündedirler. E, buradaki istisnada inşallah müminim sözü de tereddüt içermemektedir. Yani bu tereddütten dolayı değil, e, imanın kalp amellerini e, kuşatan bir isim olması sebebiyle kişi bunda işte e, kemal sahibi olmayabilir veya cennetliklerden olmayabilir. Yani bunu kesin bir şekilde söyleyemez insan. Bu sebeple ehl Sünnet ve Cemaat inşallah müminim şeklinde istisna yapmayı uygun görmüştür. Bize Abbas tahdis edip dedi ki, Ebu velid eb-Tayalisi Rahimullah şöyle derken işitti. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Muhammed bin Ebi Bekir el-Mukaddemi Raymullah şöyle derken işitti. Ben diyorum ki, iman söz ve ameldir ve niyettir. Artar ve eksilir. Yani böylece müellif kendi asrındaki e, ilim ehlinin bu konudaki bir birebir aktarıyor. Yine bize el Müseyyeb bin Vad'ı tahdis etti. Dedi ki bize Yusuf bin Esbat tahdis etti. Dedi ki Süfyan-ı Sevri Rahimullah şöyle derdi. İman artar ve eksilir. Dedim ki nasıl artar ve nasıl eksilir? Dedi ki farzları eda etmekle artar, farzları terk etmekle eksilir. Bize Ahmet bin Hanbel tahdis etti. Dedi ki bize süreç binen Numan tahdis etti. Dedi ki bize Abdullah bin Nafi tahdis etti. Dedi ki Malik bin Enes Raymullah şöyle derdi. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Bu meşhur İman Malik kastedilen. Bize Ahmet bin Hanbel tahdis etti. Dedi ki bize Ebu Cafer Süveydi tahdis etti. O Yahya bin Suleym'den o Hişam'dan, o Hasan el Basri Raymullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. İman söz ve ameldir. Bunu Ahmet bin Hanbel El-İman cüzünde e, rivayet etmiştir. Yine Abdullah bin Ahmet es Sunne'de rivayet etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel dedi ki, bana ulaştığına göre Malik bin Enes, İbni Cüreyç, Şureyk ve Fuday bin İyad rahim Umullah şöyle dediler. İman söz ve ameldir. Bize İmran bin Yezid bin Halid tahdis etti. Dedi ki, bize Abdülmelik bin Muhammed tahdis etti. Dedi ki, El-Evza-i Rahimullah şöyle derken işitti. Bu öncekilerinden yetiştiklerime yetiştim. Onlar iman ve amelin arasını ayırmazlar, günahları küfür ve şirk olarak saymazlardı. Yine Evzai Rahimullah'ı şöyle derken işittim. İman ve amel şu ikisi gibidir. Bu esnada iki parmağını gösterdi. Amel ol olmadan iman olmaz, iman olmadan amel olmaz. Bize Ahmet bin Said tahtis etti. Dedi ki Ennadır bin Şümeyli Rahimullah'ı şöyle derken işittim. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Yine e, Hişran bin Hasan Raymullah'a ulaşan isnadını zikrediyor müellif. Hasan el Basir Raymullah iman konusunda ne diyordu diye sordum diyor. İman söz ve imanın söz ve amel olduğunu söylerdi. Dedim ki peki senin görüşün nedir? Söz ve ameldir. Malik bin Enes Raymullah da iman söz ve ameldir dedi. Muhammed bin Abdullah bin Amr bin Osman bin Affan Rahimullah da iman, söz ve ameldir dedi. Bana Basra halkından Ebu Hayyan denilen biri tahtis etti. Dedi ki, Hasan el Basri Rahimullah şöyle derken işittim. Amel olmadan söz düzgün olmaz. Yani sözle kast burada işte kelime-i şahide Yani imana şahitlik bu. E, amel olmadan bu şahitlik geçerli olmaz. Niyet olmadan söz ve amel düzgün olmaz. Sünnete uymadan söz, amel ve niyet düzgün olmaz. Yani söz, amel ve niyet de sünnete uyulması şartıyla ancak geçerli olur. Fudal bin İyaz Rahimullah, iman söz ve ameldir dedi. El-Müsenna bin es şöyle derdi. İman söz ve ameldir. Yine Süfyan Es-Sevri da iman söz ve ameldir derdi. Bize Ahmet tahdis etti, yani İbn-i Dedi ki bize Veki, yani İbnül Cerrah tahdis etti. Dedi ki bize Süfyan tahdis etti. O Süheyl bin Ebi Salih'ten, o Abdullah bin Dinar'dan, o Ebu Salih'ten, o Ebu Ureyre radıyallahu anh'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İman 70 küsur babdır. Onun en düşüğü yoldan eziyeti gidermek, en yükseği Allah'tan başka ibadete layık hak yoktur sözüdür. Bunu bu lafızla Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Bukhara ve Müslim'de benzer lafıza gelmiştir. Ee, diğer bir tarikinde yine Ebu Yureyir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 99 şubedir. Bunun en büyüğü Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur sözüdür. En düşüğü insanların yolundan eziyeti gidermektir. Hayada imandan bir şubedir. Evet. Bunu Ahmet el-iman düzünde i̇bn de Mende el-iman'da Muhammed bin Nazr El-Mervezi, Tazi Mukaddes Salat'ta bu lafızla rivayet etmişlerdir. Evet, yine Vekir Rahimullah'tan imanın artıp eksileceği Süfyan'ı Sevir Rahimullah'tan Ay aynı sözü aktarıyor. İsak bin Rahüye'nin şöyle dedin işittim diyor müellif. Süfyan bin Uyener Rahimullah'a iman artar mı? Ne dersin? diye sordum. Süfyan dedi ki bir kimse bunu reddedebilir mi? Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onların hidayetini artırdık. Teyf suresi 13. ayet. İmanlarına iman katmaları için. Fetih suresi 4. ayet. Bu şekilde delil getirdi ayetleri okudu ve iman artacağına kabul etmeyenleri tuhaf gördü. Ona dedim ki iman nedir? Söz ve amel midir? Dedi ki evet o söz ve ameldir. Bundan kim şüphe eder? Ebu İsaher Ramadi'den işittim. Dedi ki Süfyan bin Uyeyna Rahimullah şöyle derken işitti. İman söz ve ameldir. Dediler ki ey Ebu Muhammed artar ve eksilir mi? Dedi ki artan her şeyin eksilmesi de kaçınılmazdır. Allah ne buyurur işitmez misiniz? Onların imanlarını artırdı. Ali İmran 173 Artan bir şeyin mutlaka eksilmesi de söz konusudur. Süfyan Rahimullah dedi ki Ebu Derda radıyallahu şöyle dedi İman ancak birinizin bazen üzerinden çıkardığı sonra giydiği bir gömlek gibidir. Yani burada iman ile İslam'ın da farklı olduğuna işaret vardır. Yani kişi imandan çıkabilir ama İslam'dan çıkmaz. Yani imandan çıkaran her şey kişiyi İslam'dan çıkarmaz. Ama İslam'dan çıkaran şey aynı zamanda imandan da çıkarır. Bu rivayetin ardından Ebu İsak dedi ki, ben de diyorum ki, iman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Kendilerine yetişip güvendiğim kimseler bu şekilde söylüyorlardı. Bize Ebu Bekir Muhammed bin Yezid tahdis etti. Dedi ki bize Abdullah bin Necdet tahdis etti. O İsmail bin Nayyaş'tan, o Bişir bin Abdullah bin Yasar Es Sülemi'den şöyle dedin rivayet etti. İman şöyle ve şöyle artar ve eksilir. Muhakkak ki bu Allah'ın kitabındadır. Fetih 4. ayetini okudu. imanlarına iman katmaları için. Enfal 2. ayeti onların üzerlerine ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Bize Abde bin Abdirrahim tahtis etti. Dedi ki, bize Musa bin Ayun el-Cezer'i tahtis etti. Dedi ki, Abdülkerim bin Malik el-Cezer'i ve Husayn bin Abdurrahman el-Cezer'i rahim-i Allah'a şöyle derlerken işittim, iman artar ve eksilir. Bize Ahmet bin Hambel tahtis etti. Dedi ki, bize Yezid bin Harun tahtis etti. Dedi ki, bize Muhammed bin Talha tahtis etti. O Zübeyt'ten, o Zer'den, o Ömer bin El-Hattab radıyallahu ashabına şöyle dediğini rivayet etti. Gelin imanımızı artıralım. Sonra Allah'ı zikrettiler. Bize Ahmet tahtis etti. Dedi ki, bize Muhammed bin Fudail tahtis etti. Dedi ki, bize babam tahtis etti. Yani Fudail bin Gazvan. O Şippak'tan, o İbrahim'in Neha-i Raymullah'tan, o da Alkame Raymullah'tan, onun asabına şöyle dediğini rivayet etti. Bizimle yürüyünde imanı artıralım. Yani fıkıh öğrenmeyi kastediyordu. Yani amellerin imandan olduğuna e, delalet ediyor bu rivayetler selefin katında. Bize Ahmet tahdis etti yani İbn-i Dedi ki bize veki tahdis etti. O Şurek'ten, o Hilal bin Hümeyt'ten, o Abdullah bin Ukeym'den şöyle dediğini rivayet etti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ı duasında şöyle derken işittim. Allah'ım bizim imanımızı, yakinimizi ve fikrimizi artır. Bize Ahmet tahsis etti. Dedi ki bize Veki tahsis etti. Dedi ki bize Süfyan tahsis etti. O Hişam bin Urve'den, o babasından şöyle dediğini rivayet etti. Bir kulun güvenilirliği eksildiğinde mutlaka imanı da eksilir. Beşar bin Musa el Hafafı şöyle derken işittim. İman söz, amel ve niyettir. Dağdan daha büyük oluncaya kadar artar ve hiçbir şey kalmayıncaya kadar eksidir. Dedim ki imanda inşallah müminim gerek istisna yapılır mı? Dedi ki her şey Allah'ın dilemesi, meşiyeti iledir. Yani istisna yapılması gerekir dedi. Bize Ahmet bin Hamdur tahsis etti. Dedi ki Yahya bin Said rahimoullah şöyle derken işitti. Asabımızdan kime yetiştiyse ve bana kendilerinden ilim ulaşan herkes imanda istisna yapılacağını yani inşallah müminim denileceğini söylerdi. Yahya dedi ki iman söz ve ameldir. Yine Yahya dedi ki Süfyan Rahimullah ben müminim denilmesine karşı çıkardı. Yani istisna yapmadan kesin bir ifadeyle müminim denilmesine karşı çıkardı. Yahya iman artacağı ve eksileceği görüşünü onaylar ve beniserdi. Ahmet bin Yunus Rahimullah'a iman hakkında soruldu. Ben de dinliyordum. Dedi ki, iman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Bazısının imanı, bazısından üstündür. Bunlar el-i sünnetin mürceye aykırı olan, yani mürcenin muhalefet etmekte olduğu görüşleridir. Evet. Kalplerin vesveseleri hakkında ek bir bölüm var. Kirman Raymullah diyor ki, İshak bin Rahüye Raymullah'ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabının ve tabiinin vesvese hakkında söyledikleri o sırf imandır veya imanın açıklığıdır. hadise hakkında şöyle derken işittim. Kişi nefsinden vesveseyi def ederse o sırf imandır. Vesvesenin kendisi sırf iman değildir. Lakin burada imanla kastedilen onu def etmesidir. Vesveseye gelince kalbe düştüğü zaman def edilmezse helak eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından gelen şu rivayete gelince onlar vesvese hissetmedikleri zaman bunu eksiklik sayarlardı. Bu onların vesvesenin olmamasını eksiklik saymaları demek değildir. Lakin onlar bununla karşılaştıkları zaman nefislerinden def ederlerdi. Eğer bu olmazsa bunu eksiklik sayarlardı. Çünkü onlara göre vesveseyi uzaklaştırmak bir fazilet idi. Bize Ebu Sehil Bişir bin Muaz tahdis etti. Dedi ki bize Yusuf bin Atiye tahdis etti. Dedi ki bize Sabit el Bunani tahdis etti. O Enes bin Malik radiyallahu şöyle rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazıları ona göğüslerinde hissettikleri vesveseden şikayet ettiler. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Bu sırf imandır. Ebu Seyl dedi ki el utbi rahimullah dedim ki Abdurrahman onu hayırla överdi bu el utbiyi. E, o sırf imandır sözü de kastedilen nedir? Dedi ki bununla kastedilen şudur. Göğüslerinde hissettikleri şeyden korkarak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettiler. İşte bu korku sırf imandır. Ahmet bin Hanbel'e imanda istisna yapmak hakkında ne diyorsun diye sorulunca biz bu görüşteyiz dedi. Denildi ki kişi ben inşallah müminim mi demelidir. Ahmet evet dedi. Yine Ahmet dedi ki Süfyan ben Uyeynar Aymullah şöyle derken işte. Sen mümin misin diye sorulduğunda kişi isterse cevap vermez ve bana böyle bir soru sorman bir bidattir. Ben imanımdan şüphe etmiyorum der. İman eksilir diyen kimse kınanmaz. Eğer inşallah müminim derse çirkin görülmez. Bu şüphe kapsamında değildir. Yani bu şüpheden dolayı söylenen bir söz değildir buradaki inşallah ifadesi. İshak bin Rayyur Rahimullah'a sen inşallah ben müminim diyor musun diye sordum. Evet dedi. Ali bin Abdillah ibni Medini'ye. İmanda istisna yapmak hakkında sordum. Dedi ki, tereddüt söz konusu olmaksın. Ben inşallah müminim veya mümin olduğumu umarım denilir. Dedim ki, Cerir bin Abdülhamid'in birçok kimseden imanda istisna görüşünde olduklarını zikrettiğini belledin mi? Dedi ki, ondan bunu işittim ama yazmadım. Bu yüzden hepsini sayamamaktan korkarım. Yezid bin Ebi Ziyad, Mansur, Mugira ve başkalarının isimlerini zikretti. Ali İbnül Medini Rahimullah'a dedim ki, Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayeti cerirden ezberledin mi? Dedi ki evet, bize cerir tahsis etti. O Mughira'dan, o Simah bin Seleme'den, o Abdurrahman bin İsmet'ten şöyle dediğini rivayet etti. Ayşe radıyallahu anhadan dedi ki, onlar inşallah müminlerdir. Bunu rivayet ettiği e, hadis esnasında söyledi. Evet, burada e, hepsini sayamadım dediği, isimlerini sayamadı kimseler. Abdullah bin Ahmed'in Es-Sünnesinde isnadıyla Cerib bin Abdülhamid Rahimeullah'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. El Ameş, Mansur, Mugira, Leys, Ata bin Saib, İsmail bin Ebi Halit, Umara bin Ka'ka, El Ala bin Müseyyeb, İbn Şübrüme, Süfyan es-Sevri, Hasan el-Basri'nin arkadaşı Ebu Yahya ve hamze ez-Zeyyat. Onlar şöyle derlerdi. Bizler inşallah müminleriz. Onlar imanda bu şekilde istisna yapmayanları kınıyorlardı. Yani tabiinin alimleri e, istisna yapılmamasına bu şekilde karşı çıkıyorlardı. Ebu Sevr'e imanda istisna yapmak konusunda ne dediğini sordum. Dedi ki, tereddüt söz konusu olmadan istisna yapmakta sakınca yoktur. Ebu Sevr Rahimullah dedim ki, eğer birisi bana Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a topluca tevbe edin ey müminler. Nur suresi 31. ayet. Böylece onlar müminler olarak isimlendirilmişlerdir derse ve buna benzer Kur'an ayetlerini söylerse ne cevap vereyim? Dedi ki, iman ile isimlendirilmek, söz ve fiili buna uygun olmadıkça imanı tamamlamış olmayı gerektirmez. Bu namazda olan kişiye musalli, yani namaz kılan dememiz gibidir. Halbuki o namazı bitirip henüz tamamlamamıştır. Yine oruca başlamış kimseye o oruçlu, saim deriz. Halbuki günün geri kalan orucu henüz tamamlamış değildir. Ahmet bin Said'den işitip, yani burada kastettiği şu, kişi e, iman üzere öldüğü sabit olmadıkça, bu imanı tamamlamış olmaz. Bu sebeple bu inşallah müminim deniliyor. Buna işaret diyor Ahmet bin Said'den işittim dedi ki Ennadır bin Şümeyl raym olan şöyle denilmişti. Sen mümin misin diye sorduğu zaman ben Allah'a iman ettim veya inşallah müminim veya mümin olduğumu umarım denilir. Ennadır Raymullah dedi ki Basralılardan İbn Avn, Hişam, Avf, Hammad, Hişam bin Hassan ve İmran'a yetiştim. Hepsi de imanda istisna yapıyorlardı el Hasan el İbn-i Sirin, Katade, Eyyub ve bütün arkadaşlarımız da imanda istisna yapıyorlardı. Bize Ali bin Yezid tahdis etti. O Yahya bin Said'den Es-Sevri'nin şöyle dediğini rivayet etti. Kim ben müminim der ve istisna yapmazsa o bir mürciyedir. Bize Ali bin Yezid tahdis etti. Dedi ki Abdullah bin Davud Rahimullah'a ben inşallah müminim diyen, ve mümin olduğumu umarım diyen kimse ayıplanır mı dedim. Dedi ki hayır bu bunla, bunların hepsi de güzeldir. Bize Muhammed bin Yezid tahdis etti. Dedi ki bize Muhammed bin kesir tahdis etti. O Allah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Ben inşallah müminim demekte sakınca yoktur. Bize Ahmet tahdis etti dedi ki bize Ebu Muaviye tahdis etti dedi ki bize El-Ameş tahtis etti. O İbrahim'den, o Alkame'den şöyle rivayet etti. Alkame Rahimullah'ın yanında haricilerden bir adam çirkin bir söz konuştu. Alkame Rahimullah dedi ki, Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ahzab 58. ayet. Harici ona dedi ki, sen o müminlerden misin? Alkame umarım dedi. Yani kesin bir ifadeyle değil de, istisna içeren bir ifadeyle bunu söyledi bize Ahmet tahtis etti dedi ki bize Abdurrahman tahtis etti bize Süfyan tahtis etti o Hasan bin Ubeydullah'tan o İbrahim'in Nehayraimullah'tan şöyle dedin rivayet etti sana sen mümin misin denildiğinde umarım de bize Ahmet tahtis etti dedi ki bize Abdurrahman tahtis etti o Süfyan'dan o Atabine sahipten o Saib bin Cübeyr'den şöyle dedin rivayet etti İbn Ömer radıyallahu şöyle sordum Ölü yıkamaktan dolayı gusletmek gerekir mi? Dedi ki, ölü mümin mi? Ben umarım dedim. İbn-i Ömer dedi ki, mümine dokunursun. Bundan dolayı gusletmek gerekmez. Yani burada e, İbn-i Ömer radiyalarına, Said bin Cübeyr Rahimullah'ın iman hakkında yaptığı istisnayı onaylamış oluyor. Bize Abdullah bin Hubayk tahdis etti. Dedi ki, Yusuf bin Esbat Rahimullah şöyle derken işitti. Kişi inşallah müminim derse bu güzeldir. Eğer umarım bir mümin olabilirim derse bu da güzeldir. Bize Ahmet tahsis etti. Dedi ki bize veki tahsis etti. O Süfyan'dan, o El-Hasem bin Amr'dan, o Fudail'dan, o İbrahim'in Nehayraimullah'tan şöyle dedi rivayet etti. Sana sen mümin misin diye sorduğu zaman şöyle de. Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman ettim. O zaman seni bırakacaklardır. Yani bu selefin döneminde, tabi'in döneminde bu mürce anlayışın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor bu rivayetler. İmamların e, bu sözleriyle delil getiriliyor. O imamlar bu açıklama gereği duymuşlar. Yani e, mürceye yani imanı kesin bir dille ifade etmek gerektiğini söyleyen o mürcelerden kurtulmak için işte ben Allah'a, meleklerine, rasullerine iman ettim de. O zaman senin yakanı bırakacaklardır diyor. Yani demek ki bu konuyu çokça tartışan mesela inşallah müminim veya umarım müminim dediği zaman işte bunu imanda şüphe edenler diye isimlendiren gruplar olmuştu. Şukak diyorlardı bunlara. Müellif geçen hafta e, aktardığımız metinde bundan bahsetmişti. Ahmet bize tahsis etti dedi ki, bize Abdurrahman tahsis etti. Dedi ki bana Hasem bin Ayş tahsis etti. O Mugira'dan o İbrahim en Allah'tan şöyle dedin rivayet etti. Kişinin kişiye sen mümin misin diye sorması bir bidattır. İbrahim Enneha'yı tabiinde. Demek ki o dönemde çıkan bir bidat bu. Bize Ebu Cafer Muhammed bin Af el-Hımsi tahtis etti. Dedi ki, bize Ömer bin Havs bin Şuleyle et-Gümeşki tahtis etti. Dedi ki, bize Ebu Şabur tahtis etti. etti. O Said bin Abdilcebbar'dan, o Ömer bin El-Mughira'dan, o Eyyub es o İbni Ebi Müleyke'den, o Ayşe Radiyalan'a'dan şöyle dedin rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin imanının Cibril ve Mikael'in imanı gibi olduğunu söylemesini mübah kılmazdı. Bunu hoş, uygun görmezdi. Evet, bunu İshak bin Rahiye'de, Müsned'in de, İbn-i El-Kamil'de, Taberi, Tesbü-ül Asar'da rivayet etmiştir. Bu isnatta. Ee, Ömer bin Mughira var. Ee, zayıftır. Taberani Mucemül Efsat'ta başka bir tarihte rivayet etmiştir. Onda da Hasan bin Ebi Cafer el-Cefri e, metruh bir ravidir. Yani bu e, rivayetin isnadı zayıftır. Bize Muhammed bin İsmail tahdis etti. Dedi ki bize Mahleb bin Yezid tahdis etti. Dedi ki bize Cafer bin Durkan tahdis etti. O Meymun Rahimullah'tan şöyle denir rivayet etti. Allah Teala'nın bir güç sahibidir, arşın sahibi katında şereflidir. Tekvir 20. ayetinde kastedilen Cibril aleyhisselamdır. Kendi imanının, Cibril'in imanı gibi olduğunu iddia eden kimseye yazıklar olsun. Burada Ebu Hanife kastediliyor. O işte benim imanım Ebu Bekri'nin ve Cibril'in, Mikail'in imanı gibidir. Yani iman herkesin imanı eşittir dediği için böyle bir iddiaya sahipti. Bize Muhammed bin Yezid tahdis etti. Dedi ki bize Ebul Haris Abdullah bin et daha Es-Sülemi tahdis etti. O elvelik bin Müslim'den şöyle dediğini rivayet etti. Malik bin Enes ve el bin bin Sadraim Allah'a benim imanım Cibril ve Mikail'in imanı gibidir diyen kimse hakkında sordum. Dediler ki bu sözleri söyleyen kişi İblis'in imanını Cibril ve Mikail'in imanından daha yakındır. <gülüyor> İshak bin Rahi'ye ben Allah'ın kalbine imanı yazdığı kimselerdenim diyen kimse hakkında soruldu. Dedi ki, eğer imanı dil ile söylemeye gerek olmadığını söylerse onu bir cehmi olarak görüyorum. Eğer amele gerek olmadan imanı söylemek görüşündeyse o bir mürciyedir. Cehmiler sözlü de imanda şart görmezler. Kalb ile bilmek yeterlidir derler. Mürciye sözü şart görürler. Yani dille imanı ifade etmeyi, kelime şadet söylemeyi şart görürler. Ama amelleri imana katmazlar. Buna işaret ediyor. Bize Ali bin Yezid tahsis etti. Dedi ki, bana İbrahim bin Said tahsis etti. O Veki bin el-Cerrah Rahimullah şöyle derken işitmiş. Kim ben Allah katında müminim derse o bir mürciidir Kim benim imanım Cibril ve Mikail'in imanı gibidir derse o mürciyden daha şerlidir. Kim iman dile getirilmese de kalpte marifetin fayda edeceğini iddia ederse o bir mürciğidir. Aslında burada bir hata var. O bir cehmidir. Yani kalple bilmek fayda eder. E, derse o bir cehmidir olacak. E, dipnotta da bunu belirtmişiz. Ali bin Yezid dedi ki, Abdullah bin Davud'a mürci kimlerdir dedim. Dedi ki, imanım Cibril'in ve Mikael'in imanı gibidir diyenlerdir. Böyle diyen bir kimse kötü bir adamdır ve o bir mürciğidir. Bize Abdullah bin Muhammed bin İshak el Cezeri tahtis etti. Dedi ki, Veki rahim olan şöyle dediğini işitti. Mürce'ye iman sözden ibarettir derdi. Cehmiye geldi ve iman bilmekten ibarettir dedi. Abdullah dedi ki, bana İshak bin Hakim tahtis etti. O Veki'nin şöyle dediğini söyledi. Bize göre ise bu küfürdür. Yani imanı sadece kalple bilmekten ibaret. Yani şimdi halk arasında son zamanlarda yayılan bir söz vardı. İşte imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Bunu İslam'la hiçbir şekilde amel etmeyen kimseler e, kullanmak istiyor bu sözü. E, yoksa tabii ki kalpteki imanın derecesini kimse bilmez. Ama e, zahiren İslam'ı sevgilemeyen, hatta zahiren küfür içerisinde olan kimseler için dahi bunu e, söylüyorlar. Tıpkı işte namaz kılmadı halde benim kalbim temiz demeler gibi. İşte bunlar o mürciye hatta Cehmi akidesinin bir getiriz El Halal dedi ki bana Harbin bin İsmail haber verdi. Yani burada ek bölüm var. Ee, bu e, Harbin bin İsmail'in kitabı sünnesinde yer almayan fakat Harber kirmani yoluyla mesela talebesi Halal'ın ondan yaptığı rivayetler gibi diğer kaynaklarda e, Harbin bin İsmail'in aktarılan rivayetlerle eklenmiştir burası. Dedi ki Ahmet Rahimullah yani İbn Hanbeli kabir ehline selam hakkında şöyle derken işittim. Allah dilerse biz de size katılacağız. Hadisi, imanda istisna yapmaya delildir. Çünkü onlara katılma hususunda bir tereddüt yoktur. Allah Teala da şöyle buyurmuştur. Allah dilerse elbette mescid Haram'a gireceksiniz. Fetih Suresi 27. Ayet. Bu da yine bir delildir. Çünkü oraya girmeler kaçınılmazdır. Buradaki delalet anladınız mı? İnşallah biz sizin aranıza katılacağız diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabir eline selam verirken burada işte Ehli Sünnet vel Cemaat'i inşallah müminim dedikleri için eşşukak yani imanlarında tereddüt edenler diye isimlendiren o mürce gibi tayfelere açık bir reddiye vardır. Çünkü onlar diyorlar ki inşallah müminim dersen bu imanda şüphe etmek demektir. diyorlar. Burada ne diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah sizin aranıza katılacağız. İyi de Herkese ölüm yazılmıştır yani. Mutlaka öleceksin. Kabir arasında arasına katılacaksın. Yani kesin olan bir şey hakkında da inşallah demek demek e, sakıncalı değildir. Ahmet bin Anbel bu incelikten bunu delil getiriyor. Yine ayette de böyle. E, mescid Haram'a inşallah gireceksiniz. Bu da yani Allah'ın vaadiyle kesin bir şeydir. Bu kesin olan şey hakkında yine inşallah ifadesi kullanılmıştır. Yani bu tereddüt ifade etmiyor. Kesin olan bir şey hakkında da inşallah kullanılır. Bu bakımdan işte Bidat el ehli sünneti imanda şüphe ediyorlar, tereddüt ediyorlar diye isimlendirmeleri, şukak demelerinin batıl oluşu bu rivayetlerden de açıkça anlaşılıyor. Halal dedi ki bana harp haber verdi. Dedi ki Ahmet bin Ambel Rahimullah imanda istisna yapmak hakkında ne dersin diye sorulunca şöyle dedi. Bizim benimsediğimiz görüş budur. Denildi ki kişi inşallah ben müminim diye mi söyler? İmam Ahmet evet dedi. Buraya daha önce geçmişti. Ee, Halal yine Harber Kirmani'den ve Süleyman bin Eşaset Sicistan'den yani o meşhur Sünen sahibi İmam Ebu Davud'dan haber verdi. Dedi ki Harp dedi ki bize Ahmet tahtis etti. Dedi ki Süfyan Rahimullah'tan içtim. Süleyman dedi ki yani Ebu Davud da e, Ahmet'ten o da Süfyan Rahimullah'tan şöyle derken içtim diyor. Eğer sen mümin misin diye sorulursa kişi isterse cevap vermez ve senin bana bu sorun bir bidattir. Ben imanımdan şüphe etmiyorum der. İnşallah müminim derse bu çirkin değildir. Bu imanda şüphe etmek manasına da gelmez. Bizi aldatan bizden değildir hadisinin açıklaması. Ahmet bin Abdülracımullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi aldatan bizden değildir hadisinin manası soruldu. Cevap vermedi. Denildi ki bir topluluk bunu şöyle açıklıyor. Bizi aldatan bizim gibi değildir. Buna karşı çıktı ve dedi ki Misar ve Abdülkerim bin Ebi Umeyye'nin bu açıklaması mürciye görüşüdür. Ahmet Rahimullah yine dedi ki Abdurrahman bin Mehdi'ye bu açıklama ulaşınca karşı çıktı ve dedi ki şayet kişi bütün iyilikleri işlese Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi olabilir mi? Yani şunu yapar. Mesela aldatan bizden değildir buyuruyor. Bunu işte bizim gibi değildir diye açıklamanın mürciye akidesine bir yol açtığına işaret ediyor burada Ahmet bin Ambel Rahimullah. Çünkü yani sanki işte aldatmadığı zaman peygamber gibi mi? Yani biz, bizi aldatan bizim gibi değildir şeklinde açıklanırsa aldatmayan da bizim gibidir. Yani peygamber gibi olamaz. Yani bunun gibi veya sahabeler gibi olamaz. Böyle bir manaya kapı açmasından ötürü kar çıkmışlardır. Bize Muhammed bin Cami tahtis etti. Dedi ki, bize Abdülaziz bin Muhammed tahtis etti. Dedi ki, bize Seyir bin Yezid tahtis etti. O İkrimeden, o İbn Abbas radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyrun rivayet etti Kim bize karşı o katışı yaparsa bizden değildir. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. İshak bin Rahi'ye rahim olan şöyle dediğini işittim diyor Harb bin İsmail. Bir kimse hakkında üzerinde olduğu iman isminden dolayı o bir mümindir demeyiz. O bunu en nadir bin Şümel Rahimullah'tan da nakletti. Bize Ahmet bin Amr tahtis etti. Dedi ki bize Ebu Seleme el Huzayi tahtis etti. Dedi ki Malik bin Enes, Ebu Bekir bin Ayyaş, Abdülaziz bin Ebi Seleme, Hammad bin Seleme ve Hammad bin Zeyd Rahimullah şöyle dediler. İman bilmek, ikrar etmek ve amel etmektir. Bize Ahmet tahsis etti. Dedi ki bize Veki tahsis etti. Dedi ki Süfyan Rahimullah şöyle dedi. Bize göre insanlar hükümler ve miraslar konusunda mümindirler. Böyle olduğunu umarız. Lakin Allah katında halimizin ne olduğunu bilemeyiz. Yani burada işte dünya hükümleri bakımından Müslüman gibi muamele görmesi, işte bunun işte müminler diye isimlendirilmesi Allah katında onların mümin olduğu manasına değildir. Buna işaret ediyor. İshak bin Ravya Rahimullah, ben gerçek bir müminim diyen kimse hakkında sorulduğu zaman şöyle dedin işittim. O gerçek bir kafirdir. Bize İsa tahtis etti. Dedi ki, bize Mu'temir haber verdi. O leisten, o bir arkadaşından, o da el el Basri Rahimullah'tan şöyle dedin rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ben gerçek bir müminim derse, o gerçek bir münafıktır. İsnadı zayıf e, aktardığımız veçiyle. Mesela şey Şeyleys bin Sadraim olan arkadaşından diye bir rivayet var. Burada belirsiz bir ravi var. Yine Hasan el Basri bunu e, aradaki sahibi zikretmeden mürsel olarak rivayet etmiştir. Bu illetlerden dolayı bunun isnadı zayıftır. Bize Ebu Bekir bin Muhammed bin Yezid tahtis etti. E, Ebu Bekir Muhammed bin Yezid tahtis etti. E, bize Abdü Samet bin Eser tahtis etti. O İbnül Mübarek Rahimullah'tan şöyle dedi rivayet etti. İbn-i dedim ki, sen bir mümin olduğunu iddia eder misin? Dedi ki, ben bir Müslüman olduğumu iddia etmekten bile Allah'tan ayağ ederim. Yani kaldı ki, mümin olduğumu iddia edeyim. Bize Ebu Mağan tahtis etti. Dedi ki, bize Ve'yb bin Cerir tahtis etti. Dedi ki, bize babam tahtis etti. Yani Cerir bin Abdülhamid. E dedi ki, bize Fudail bin Hassan tahtis etti. Dedi ki, Ebu Cafer Muhammed bin Ali, yani el Muhammed El-Bakır olan yanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zina eden kimse zina ettiği sırada mümin değildir. Çalan kimse çaldığı sırada mümin değildir hadisinden bahsedildi. Muhammed bin Ali Rahimullah şöyle büyük bir daire çizip dedi ki bu İslam'dır. Sonra onun ortasına da küçük bir daire çizdi ve dedi ki bu da İslam ile çevrelenmiş olan imandır. Kişi zina etti zaman veya çaldığı zaman imandan çıkar. Eğer tövbe ederse imana döner. İslam'dan onu ancak şirk çıkarır. İslam dairesi de böyledir. Bu e, işte iman ve Tevhid Akides kitabında bu şekli biz de e, çizip göstermiştik. Yani bu selefin de e, çizerek gösterdiği bir uygulama. Büyük daire İslam dairesidir, onun içerisinde küçük bir daire var, o da iman dairesidir. Kişi iman aykırı ameller işlediğinde o imandan İslam'a çıkar. İslam'ın dışına ancak şirk ve küfür çıkarır. Evet bize Ahmet tahtis etti. Dedi ki bize Zeyd bin Hubab tahtis etti. Dedi ki bize Hüseyin bin Vahid tahtis etti. Dedi ki bize Abdullah bin Burayda tahtis etti. O babasından yani Burayda bin Hüseyin radıyalandı'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizimle onlar arasında namazın terki vardır. Kim onu terk ederse kafir olmuştur. Evet bu Ahmet'in hem müsnedinde hem el İman'da Abdullah bin Ahmet'in es sünnede rivayet ettikleri sahibi radistir. Bize İshak bin İbrahim tahsis etti. Yani İbni Rahüye. Dedi ki bana Bakıya bin el-Velid haber verdi. O Ziyad bin Ebi Hümeyt'ten, o Mekhul Allah'tan rivayet etti. Namaz Allah'ın katındandır. Yani farzdır. Ama ben namaz kılmam. Zekat Allah'ın katındandır, farzdır ama ben zekat vermem diyen kimse tevbeye çağrılır, tevbe etmezse öldürülür. Yani bu kimse bir kafirdir. Yani namaz farzdır ama ben kılmam, zekat farzdır ama ben vermem diyorsa bu kimse küfürden tevbeye çağrılır, tevbe etmezse mürted olarak öldürülür. İsa dedi ki İbnül i Mübarek ve Vekir Aymullah namazı kasten terk etmek konusunda ikisinden biri, Öğle namazını ikindi vaktine kadar kasten terk eden dedi. Diğeri de öğle namazını akşama kadar terk eden ve akşam namazını fecre kadar terk eden kafir olur dedi. Yani burada kastettiği cem mesela cem yapı olabilir. Bu yüzden öğle namazını akşama kadar terk eden. Yani ikindi vaktinde cem edebilir. Veya akşam namazını fecre kadar sabaha kadar terk eden kafir olur. Çünkü yasıyla cem edebilir. E buna bu ayrıcalığa da işaret etmiş oluyor. Bize Ahmet bin el Eser tahdis etti. Dedi ki bize Mervan bin Muhammed tahdis etti. Dedi ki bize Ebu Müslim el Fezari rahimullah tahdis etti. Dedi ki El Evzaî rahimullah'a ben namazın bir hak olduğunu biliyorum ama kılmıyorum diyen kimse sorulunca şöyle dedi ne işte, kılıca arz edilir. Yani ölüme arz edilir. Yine de kılmazsa öldürülür. Yine Said bin Abdullah Rahimullah'a böyle diyen bir kimse sorunca şöyle denişti. Namaz kılıncaya kadar hapsedilir ve dövülür. Bize Ahmet tahdis etti. Dedi ki bize Abdullah bin Yezid tahdis etti. Dedi ki bize Abdullah bin Lehiya tahdis etti. Dedi ki bana Bekir bin Amr el-Meafiri tahdis etti. O bir adamdan rivayet etti. Yani burada da belirsiz bir adam var. Uhbe bin Amir radıyallahu anh dedi ki muhakkak ki kişi iman konusunda tıpkı Kadının elbisesinin üstün oluşu gibi üstün olur. Yani elbiseler arasında nasıl böyle güzel olanı, üstün olanı vardır. İman konusunda da böyle mertebe farklılıkları vardır dedi. Ee, bize Ali bin Yezid tahtis etti. Dedi ki bize Süleyman bin Davud tahtis etti. Dedi ki bize es bin Dinar tahtis etti. O İbn-i Müleyker Aynola şöyle derken işitmiş. Ömrümde, ömründe bir dönem geçti yani Selef'in yetiştiği sahabeleri kastediyor. Hiç kimsenin ben bir müminim dediğini işitmemiştim. Allah'a yemin olsun bununla da kalmadılar. Şöyle dediler. Annesini ya kız kardeşini nikahlasa da mümindir. Onun imanı Cibril Aleyhisselam'ın imanı gibidir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem böyle söylemezdi. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın asabından 300'den fazla kimseye yetiştim. Onlardan her biri kendisi hakkında nifaktan korkuyordu. Yani kendisinin münafık olduğundan Endişe ediyordu. <gülüyor> Ama işte bu mürciyeler çıktı böyle dediler. Bize Ahmet tahtis etti. Dedi ki bize Süfyan bin Uyey'ine etti. O Ez Zühri'den, o Salim'den, o babası İbn Ömer radiyalanmadan rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşine haya konusunda öğüt veren birini işitti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buradaki haya imandandır. Yani kişi e, hayasız olduğu zaman kafir olmaz. Ama hayal şubesi, imanın o şubesi eksilmiş olur. Burada da yine mürciyeye reddiye vardır. Bize Ahmet tahtis etti. Dedi ki bize Yahya bin Said tahtis etti. O Habib-e Şehit'den rivayet etti. Dedi ki bize ata tahtis etti. Dedi ki Ebu Ureyir radiyalarını şöyle derken içti. Işte, kişi zina etti sırada mümin olarak zina etmez. Çaldığı zaman mümin olarak çalmaz. Ata Raymullah dedi ki iman o sırada ondan uzaklaşır. Bize Ahmet tahtis etti, dedi ki bize Yahya tahtis etti, o el aftan o el Hasan Raymullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Bu işe devam ettiği sürece iman ondan uzaklaşır, bıraktığında iman ona geri döner. Yani zinayı kastediyor. Bize Ahmet tahtis etti, dedi ki bize Yahya tahtis etti, dedi ki bize Eş'as tahtis etti, o el Hasan Raymullah'tan, o da Nebi Sallallahu Aleyhi sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. İman ondan sıyrılır, tevbe ederse iman kendisine döner. Ahmet bin Hanbel Rahimullah'a mürcie kimlerdir diye sorulduğu zaman şöyle dedin işte. İmanın sözden ibaret olduğunu söyleyenlerdir. Yani maturideler de böyledir. Evet, Ahmet bin Hanbel Rahimullah şöyle derken işte. İmanın sözden ibaret olduğunu söyleyen kimse şayet bu görüşüne davetçi ise onun arkasında namaz kılınmaz. İshak bin Rayyur Rahimullah şöyle derken işte. Kim ben müminim derse o bir mürciidir. Ben onun arkasında namaz kılınır mı dedim. Hayır dedi. Yine İsa Hrayimullah şöyle derken işte. İrca hakkında ilk konuşan el Hasen bin Muhammed İbnül Hanefiye olduğunu iddia ettiler. Sonra mürciyeye galip geldi ve onların görüşleri haline geldi. Bir topluk şöyle dediler. Farz namazları, Ramazan orucunu, zekatı, haccı ve farzların genelini inkar etmeksizin terk edeni tekfir etmeyiz. Onun işini Allah'a bırakırız. Bunu kararlaştırdıktan sonra onların şu mürciye fırkası olduğunda şüphe yoktur. Sonra onların sınıfları vardır. Yani kim böyle söylerse o mürciyedir. Yani farzları e, inkar etmiyor e, fakat terk ediyor. Bu farzları terk ediyor. Biz böyle bir kimsenin durumunu Allah'a bırakırız diyenler yani irca edenler mürciye buradan geliyor mürciye ismi. Farzları terk eden kimsenin durumunu biz Allah'a bırakırız. Bu yüzden mürce bu fırkaya. Hayır bu şekilde yapan kafirdir. Yani farzların e, hepsini terk eden bir kimse bunların farzlığını kabul etse dahi terk ettiği için kafir olur. Mürce ile el sünnetin ayrıldığı nokta burasıdır. Evet onların sınıfları vardır. Bazısı şöyle derler. Bizler kesinlikle müminleriz. Allah katında müminler olduğumuzu söylemeyiz mürcenin bir sınıfı böyle diyormuş. Bizler kesinlikle ne zaman Allah katında mümin olduğumuzu söylemeyiz. Onlar imanın söz ve amel olduğu görüşünde olsalar da bunlar da onlar gibidir. Onlardan bir fırka şöyle der. İman sözdür. Bunun tasdiki ameldir. Amel imandan değildir. Lakin amel farzdır. İman ise sözdür. Bu da mürceye görüşüdür. Yine derler ki iyiliklerimiz kabul edilir. Bizler Allah katında müminleriz. Bizim imanımızla Cibril'in imanı birdir. İşte bunlar nebilerin diliyle lanet edildiklerine dair haklarında hadis gelen mürciyedir. Bize Bakıya bin Velid haber verdi. O Züra bin Abdülazü Zübeydi'den, o bir şeyhden, o da Muaz bin Cebel radiyallahu şöyle dediğini rivayet etti. Mürciye ve Kaderiye'ye sonuncuları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan 70 nebinin diliyle lanet edilmiştir. Bu isnat zayıftır. Bu manada başka hadisler vardır. Yani mürceye ve kaderiyeyi ezenmeden başka hadisler vardır. Yani mürcenin en pisi işte bunlardır. Diyorlar ki işte Ebu Hanife ve benzerleri Hanefiler, işte fukaha mürcesi bunlar işte kınanan mürce değil falan değil. Bilakis en pis mürcedir. Çünkü Ebu Hanife benim imanım Cibril'in imanı gibidir. İddiasında bulunan sınıftandır bunu söylemiştir. Bize Abdullah bin Hubayk tahtis etti. Dedi ki Yusuf bin Esbat Rahimullah şöyle derken işte. Mürce şöyle der. İman amel olmaksın sözden ibarettir. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resul olduğuna şahitlik eden imanını kemale erdirmiştir. Bu şahitliği yaptı mı kişi kamil iman sahibidir derler. Onun imanı Cibril'in imanı gibidir. Bu şekilde öldürülürse namazı orcu ve cünüplükten gusletmeyi terk etmiş olsa bile mümin olarak ölür. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kılıç çekilebileceği görüşündedirler aynı zamanda. Bunlar hep Ebu Hanife'nin görüşleri. Bize Ali bin Yezid tahtis etti. Dedi ki bize İsmet Biner mütevekkil tahtis etti. Dedi ki Süfyan ben Uyeyna Rahimullah'a mürce hakkında sordum. Dedi ki namaz ve zekatın imandan olmadığını iddia edenlerdir. Bize Ebu Süleyman Yahya bin Osman tahtis etti. Ee, i̇snadı zikrediyor. Ebu Bekir anten radiyallahu anh'den ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimden iki sınıf cennete giremez kaderiye ve mürciye evet bu e, bahsettiğimiz şahitleriyle e, sayıh olan bir hadis e, diğer bir rivayet isnadını zikrediyor yine müellif İbn Abbas radiyallahu şöyle dediğini şu ircadan sakınınız zira o nasranilikten yani hristiyanlıktan bir şubedir Muaz bin Cebel radiyalan'tan diğer rivayet. Dikkat edin. Muhakkak ki Allah mürciye ve kaderiye'ye yetmiş nebinin dili üzerinden lanet etmiştir. Dikkat edin. Muhakkak ki ümmetimden iki sınıf cennete giremez. Mürciye ve kaderiye. Evet. Yine isnadıyla İbrahim en Neha-i Raimullah'tan şöyle dedin rivayet ediyorum Elif İslam ehline karşı mürciye bana göre kadan daha korkutucudur. Yani e, Nafi bin Ezraka tabi olan harciler, en çok kan döken harciler, e, İslam eline karşı mürce, bu ezarikadan bile daha korkutucudur, diyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh, isnadıyla yine rivayet ediyor. Bu ümmetten iki sınıfın İslam'dan bir nasipleri yoktur, mürce ve kaderiye. Evet, yine isnadıyla Elevza Rahimullah'tan şöyle rivayet ediyor. Yahya bin Nebi Kesir ve Katader Rahimullah şöyle derlerdi. Onlara göre hevalar arasında bu ümmet için ircadan daha korkunç bir heva yoktu. Yani bu bidat görüşler içerisinde mürcenin görüşünden daha korkunç bir görüş yoktu. Bize Ahmet tahtis dedi ki, El-Müemmel bize tahtis et dedi ki, Süfyan Rahim olan şöyle denişti. İbrahim el-Nehay dedi ki, mürce dini sabiri kumaşından daha ince hale getirdi. Sabiri kumaşı, işte şeffaf ince bir kumaş, dini o kadar incelttiler, o kadar zayıf bir hale getirdiler diyor. Evet, Şabi Rahimullah'tan isnadıyla şayet mürce hayvanlardan bir hayvan olsaydı elbette eşek olurlardı demiştir. Ee, Ebu Melih Rahimullah'tan dedi ki, Meymun Rahimullah'a mürcenin görüşü sorunca şöyle dedi, ben o görüşten daha yaşlıyım. Yani benden sonra çıktı bu görüş diyor. Ee, Ala bin Abdurrahman bin Rafi'den gelen rivayette Zer Ebu Ömer bir gün ihtiyacı için İbnü Cübere yani Said bin Cübeyr Raymullah geldi. İbnü Cübeyr Raymullah dedi ki bugün hangi din yani hangi görüş üzere olduğunu bana söylemediğin sürece senin bu ihtiyacını karşılamam dedi. Zira sen hep yitirdiğin bir dini aramaya devam ediyorsun. Kendisinden daha yaşlı olduğun bir görüşe sahip olmaktan utanmıyor musun? Yani sen doğduktan sonra çıkmış bir görüşe tabi oldun. Bundan utanmıyor musun? Eyyub sahtiyan Raymullah şöyle dedi, ben irca görüşünden daha yaşlıyım. Yani sonradan çıkma oluşuna işaret ediyor yine. Ebu Hazım Seleme Bin Dinar Raymullah dedi ki, Allah benim kendisinden daha yaşlı olduğum bir dine lanet etsin. Yani benden sonra çıkmış, uydurulmuş dine lanet etsin. Mürciyeyi kastediyor burada da. E, Zadan ve Meysere Rahimahum Allah'tan, Şöyle dediklerini rivayet ediyor yine isnadıyla. El-Hasem bin Muhammed, yani İbnül Hanefiye'ye gittik ve dedik ki, e, bu El-Hasem bin Muhammed, Ali Radiyalan'ın torunu oluyor. Muhammed bin Hanefiye, Ali Radiyalan'ın oğlu, onun oğlu oluyor Hasem bin Muhammed. Ve bu e, ilk mürciye görüşünü de ona nispet ederler. İşte bu zata, mürciye görüşünün nispet edildi bu zat Hasem bin Muhammed'e gittik ve dedik ki, uydurdun şu kitap neyin nesidir?'' O mürcenin kitabını çıkarmıştı. Zadan Raymolat dedi ki, bana şöyle dedi. Ey Ebu Emer, muhakkak ki bu kitabı ortaya çıkarmadan önce ölmüş olmayı isterdim. Yani bundan dolayı pişman olduğunu ifade etmiştir. Ahmet ve Named Raymolat dedi ki, mürce ile bir arada olan kimse hiç hoşuma gitmez. Yani onlarla beraber aynı mescinde olmak, aynı yerde yaşamak hoşuma gitmez demek istiyor. Ee, bize beşler bin Musa tahsis etti. Dedi ki biz yandayken Şurek Rahimullah şöyle denildi. Ey Ebu Abdillah farklı görüşlere sahip olanlar birbirleriyle ziyaret, ziyaretleşir miydi? O da şöyle dedi. Hayır. Bize Mughira tahsis edip dedi ki Etteymi yani Süleyman Etteymi Ennehay'e selam verdi. Onun selamını almadı. Etteymi e, mürce görüşüne nispet ediliyordu. Ennehay tarafından öyle itham ediliyordu. İbrahim el selam veriyor, onun selamını almıyor. Zer, Said bin Cübeyre selam verdi, onun selamını almadı. Bu zer de, zer e, Ebu Ömer, az önce geçti, Said bin Cübeyre ihtiyacını e, gidermek için gitmişti. Yani ben e, seni kınıyorum bundan dolayı diyor, kendisinden daha yaşlı olduğum bir görüşe tabi oluyorsun. İşte o zer bu, onun selamını almadı. Ona neden Eyübü Abdullah denildi? Dedi ki, çünkü onlar irca görüşündeydiler. Namazın imandan olmadığını, imanın sözden ibaret olduğunu iddia ediyorlardı. Nitekim bize Ebu İshak tahtis etti. Yani Essebi Rahimullah. O Elbera radiyallarından Allah Teala'nın Allah imanlarımızı zayi edecek değildir. Bakara 143. ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti. İmanlarıyla kastedilen edilen e yönelerek kıldıkları namazlarıdır. Yani Allah bu ayette namazı iman diye isimlendiriyor. Evet sonra e, isnadıyla Merhum el-Attar babasından ve amcasından işitmiş. Onlar El-Hasen ve basır rahim olan Rahimullah'ın el Cüheni ile oturmaktan yasakladığını ve şöyle dediğini işitmişler. Onunla oturmayın. Zira o sapık ve saptırıcıdır. Evet, imanla ilgili bölümler, e, Kirman-ı olan iman, imanın tanımı, söz ve amel oluşu, artması, eksilmesi, imanda istisna, Mürciyanın reddi ve mürciyelerin arkasında namaz gibi konuları ele aldı. İman bölümleri burada tamamlanıyor. Allah izin verirse bir sonraki derste inşallah kader hakkındaki bölümle devam edeceğiz. Subhanek Allahu bihamdik ve şodön ilahillantawatik alashirikelek ve stafur keytubileek.